Hava durumu Marmara'nın doğusu, İçege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök yürütülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık, Kuzey ve iç kesimlerde azalacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep 18. İstanbul 21, Bursa 22, Edirne, Antalya 25, İzmir 27, Adana 26, Konya 19, Samsun ve Eskişehir 17, Erzurum 15, Van 14, Şanlıurfa 20 derece.